Yeha Ladinamenetullah hakat ve illa Amma Değerli kardeşler, bu hafta, bu dersimiz inşallah bu sözünün, bu sözünün bu dönemin son dersi. Allah nasip ederse. Geçen derste gördüğümüz. Yeni işkence merhaleleriyle ilgili konulardan çıkartılacak dersler, neticeler nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Birincisi, geçen derse de anlattığımız üzere iman tomurcuklarının böyle kuvvetle yeşerdiğini gören müşrikler durumu tehlikeyi çok daha iyi sezinlediler, fark ettiler ve bunun neticesinde de baskı, tuzak ve yalan propagandalarına sığındılar. Yani bunları kullanmaya çalıştılar. Bu, bu tarz, bu davranış yani Hakk'ın ilhar olduğu yerde, ortaya çıkmaya başladığı, yeşerdiği yerde, filizlendiği yerde baskının artması, zulmün artması, çeşitli tuzaklar ve propagandalar yapılması, dünya ehlinin, dünyayı sırtlanan, vazifelenen, dünyanın saadetiyle meşgul olan dünya ehlinin işidir. Onlar hakkın ve ehlinin böyle zahir olduğunu, ortaya çıktığını gördükleri zaman bu onlara e, rahatsızlık verir. Bundan dolayı şiddetle sıkıntı çekerler. Rahatsızlık hissederler. Çünkü bu zalimler durumlarının ortaya çıkmasını işlerinin iç yüzünün ortaya çıkmasını istemezler. allah Teala Kur'an'da bunları vasfediyor anlatıyor. Mesela örnek olarak eee Kevs suresinde innehum iyzharu aleihim yercumukum ev yuidukum fi milletihim velen tuflihu <Sessizlik> idan abada. Eğer onlar sizin hakkınızda bilgi sahibi olurlarsa yani kimler hakkında bu ashabu köf, yani mağara arkadaşlarıyla ilgili e, konudan bahsediyoruz. Biliyorsunuz onun kıssası Kef suresinde anlatılıyor uzun uzadıya. Bu mağara e, arkadaşları mağarada kalan 309 sene mağarada kalan Allah'ın dostları e, Allah'ın emriyle. Allah'ın kendilerine lütfuyla tekrar e, mağaradan çıktıklarında eğer diyor bu şehir ahalisi e, sizden, sizden haber alırsa o zaman sizi taşlarla yahut da sizi dininize geri döndürürler. Yani batıl olan, şirk olan, gayri İslam olan dine geri döndürürler. O zaman siz al, o zaman bu durumda hiçbir zaman felaha eremezsiniz ayet-i kerimenin sonunda yani bu batıl ehlinin gayreti hep bu şekilde hak ehli ortaya çıktığı zaman onlar bir şey yapmaya başladıkları zaman batıl ehli de onları yıkıp yok etmek bertaraf etmek için ellerinden geleni yapıyorlar İsrail suresinde Diyor ki Allah Azze ve Celle Sen Rabbini tek başına andığın zaman Yani onu tevhid ettiğin zaman, birlediğin zaman Yanına hiçbir ortaklar ve vasıtalar koyup zikretmediğin zaman Onlar böyle nefret edip kaçarak arkalarını dönerlerdi Allah Azze ve Celle'nin zikredilmesi, tek başına, sadece O'na yönelilmesi, O'ndan yardım beklenilmesi, O'na ibadet edilmesi hususunda bahis yattığın zaman onlar nefret ederek kaçarlar. Diyor. Fatır suresindeki ayet-i kerimede ise فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذ۪يرٌ مَا زَادَهُمْ Onlara bir uyarıcı yani bir peygamber geldiği zaman onların ancak nefretini artırır. İstikbaren fil ardı ve mekrasseyi Yeryüzünde onlar büyüklenir ve kibirlenirler. Ve kötü tuzak kurarlar. Ve la yehigul mekruzsey illa bi ehli Kötü tuzak ise ancak ehlini sarar. Yani böyle iman edenlere karşı kurulan tuzaklar eninde sonunda Kuranların başına geçecektir. Kötü tuza, tuzağa Kuranların başına geçecektir, onları saracaktır Allah'ın. Ama Allahü Teala, bir şekilde mühlet veriyor. Fehliyan duruna illa sünnetel evvelin onlar evvelkilerin sünnetlerini mi bekliyorlar? Ferentecilerin sünnetullahı tebdila ve en tecide'l sünnetillahı tahvila. Yani önceki geçmiş ümmetlerin başına gelenler, onların yalanlamaları neticesinde azap görmeleri ve musibet musibetin tepelerinden musibetin inmesi bu evvelkilerin sünnetiydi. Bunu mu bekliyorlar diyor. Yani ey Kureyş kafirler siz bunu mu bekliyorsunuz? Ve ondan sonraki kıyamete kadar gelen zalim, kafir, baskıcı, her türlü insan veya rejim. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik yok. Allah'ın sünnetinde bir tahvil yoktur diyor. Yani onlar o azabı görecekler. Evet, kardeşlerim Kureyş bu şekilde yeni yaşayan bu daveti yok etmek için, söndürmek için türlü türlü merhalelere, türlü türlü gayretlere giriştiler, sövmeler, Kötülemeler, hakir görmeler, saldırılar, her türlü şey yaptılar. Yani ellerinden gelen ne varsa onu yaptılar. Nebi aleyhissalatü vesselam ise, bu ileri gelen kafirlerin, yaptıkları bu zulmün, ahirette, gelecekte, neticelerini, göreceklerini, sonuçlarını göreceklerini yani az önce ifade, etti, ifade ettiğimiz gibi tuzaklarının başına geçeceğini ve işken, işkence göreceklerini azap göreceklerini haber veriyor. Kur'an ve hadisler bunu bize haber veriyor. Muhar ve Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste Nebi Ali Sena diyor ki benim ve benimle gönderilen hak olan şeyin misali yani vahyin Kur'an'ın İslam'ın misali bir kavme gelen bir topluluğa gelen adamın misali gibidir. O adam der ki topluluğa, kavmine ben gözlerimle bir ordu gördüm. Muhakkak ben apacık bir uyarıcıyım. Kurtulun kurtulun yahut kurtarın nefsinizi o topluluktan bir grup o adama itaat eder ve geceleyin yola çıkarlar sakin ve vakarla yürürler ve neticede de kurtulurlar o gruptan o kavimden bir grup ise o adamı yalanlar ve sabahleyin evlerinde sabahlanlar, sabaha kadar evlerinde kalırlar. Ve neticede o ordu, adamın haber verdiği o ordu onlara sabah baskını yapar, yıkar, helak eder ve yok eder. Subhanallah. İşte diyor, bana itaat eden kimse ile ve benim getirdiğim şeye tabi olan kimse ile bana itaat etmeyen yani isyan eden ve getirdiğim şeyi de yananlayan kimsenin misali böyledir. Yani aleyhissalatu vesselam hakkı işitip de ona kulak vermeyen, baskıya zulme devam eden kimselerin her akılacağını hem bu dünyada ve hem ahirette bunun neticelerini göreceğini haber veriyor. Ama biz bunu bilmiyoruz. Biz kendimize ve o insanlara yarın ne yapılacağını bilmiyoruz. Ancak kendi nefsimiz için Allah'tan kurtuluş diliyoruz. Selamet ve afiyet diliyoruz. Ya Rabbi alemin bize bunları nasip eyle. Bize selamet ve kurtuluş nasip eyle. Nebiyya aleyhissalatu vesselam Münafıktan da bahsediyor biliyor musunuz? Münafık bir kimse, hakkı işiten, onu böyle yakinen bilen, ancak böyle sahip olma isteği yahut liderlik tutkusu ve sevdası yahut da insanların üzerine bağdaş kurup yani onlara efendi olma, onları yönetme isteği neticesinde Hakkı bırakıyor ve bunları tercih ediyor. Bu dünya ve içerisindeki zineti süsü tercih ediyor. Buyuruyor Ali Sılahtü'lü Sılan, gelen bir hadiste, münafın misali diyor, iki sürü arasında gidip gelen koyuna benzer. Ne o tarafa kalır katılır? Ne bu tarafa. Yani ne bir taraftaki sürüye ne de öbür taraftaki sürüye katılmaz. Hangisine tabi olacağını bilmez. Yani şaşkın bir kimse gibi dolaşır. Ne haktan yana olur ne batından yana. Bunlar ise bunlar ise Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği üzere cehennemin en alt tabakasındaki kimseler. Subhanallah. el billah. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Allah Azze ve Cenn bizi nifak ve nifak alametlerinden münafıklıktan korusun. İkinci konu çıkarılacak derslerden ikinci konu kardeşlerim zulme, sabır, dua ile karşı koymak ve zayıflık böyle garibanlık, yabancılık, kuvvetin ve gücün olmadığı bir durumda bu şekilde hareket etmek, sabır ve duaya sarılmak. Aleyhisselatü vesselam, Kureyş'ten gelen o dönemdeki müşriklerin, zalimlerin yaptığı her türlü acı vermeye, işkenceye, tuzaklara karşı ashabına sabretmeyi, öfkeyi yutmayı ve dua ile Allah Azze ve Celle'ye sığınmayı öğretti. Bu konuda onlara yönlendirme yaptı. Bu şekilde yapmalarını istedi. Neden? Çünkü o dönem böyle kılıç kuşanıp karşı çıkılacak bir dönem değildi. Sabır ve dua dönemiydi. Evet. Çünkü İslam ileride galip gelecek. Günler tersine dönecekti. allah Teala öyle diyor. Ve tilkel eyyam nas? İşte bugünler bir insanlar arasında böyle evirir çevirir. Yani galibiyet bazen Müslümanlardan bazen de kafirlerden ve zalimlerden yana olacak. Bu bir imtihan. Galibiyet onlardan yana olduğu zaman sabretmek ve ıslah olmak bizden yana olduğu zaman müminlerden yana olduğu zaman da şükretmek, hamd etmek ve gururlanmamak. Takınılacak tavır böyle. allah Teala Şura suresinde bu afla ilgili, sabırla ilgili bakın ne diyor. فَمَنْ اَفَا وَاَصْلَهَا fajruhu عَلَى Allah. Kim affeder ve ıslah ederse. Burada bu surede bu ayette özellikle aftan affetmekten bahsediliyor. Kim affeder ve ıslah ederse onun ücreti Allah'adır. İnnehu zalimin. O zalimleri sevmez. Bir başka ayette aynı surede velamen sabara ve gafara inne zalike min umur Sabreden ve bağışlayan kimse muhakkak ki yani kim böyle yaparsa o büyük işlerden yani azmedilen Azmedilen işlerdendir. Herkesin yapacağı bir iş değildir. Baba yiğitlerin yapacağı bir iştir. Erlerin yapacağı bir iştir. Hani er meydanda belli olur denilir ya, işte o erlerin meydanda yaptıkları iştir. allah Teala o kimselerden eylesin bizi. Amen. Fussulet suresindeyse, وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا ma يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظٍ işte bunları, yani iyiliği, şey, kötülüğü iyilikle defetmek, yani bağışlamak affetmek, ancak sabreden kimseler karşılayabilirler. Onlar bu işe, bu, bu, bu işi yapabilirler, gerçekleştirebilirler. Ve büyük bir pay sahibi olan kimseler bunu yapabilirler. Utbe bin Gazman'da sahabidir bu. Rivayet edilen sahih bir hadiste diyor ki aleyhissalatu vesselam muhakkak ki sizin arkanızdan sabır günleri gelecektir. Yani zor günler gelecektir diyor. Ashabına böyle söylüyor. O zaman diyor sizin yaptığınızı yapan, sizin yaptığınız şeylere tutunan kimseye sizden elli kişinin ecri vardır. Allahu akbar diyor ki sahabeler ey Allah'ın Resulü bizden mi onlardan mı diyor ki bilakis sizden yani sizin yaptığınızın e, sizden elde kişinin daha doğrusu ecri vardır diyor öyle günler geleceğine haber veriyor ama o günlerin biz hangi günler olduğunu tam bilmiyoruz alimler bazı şeylere işaret ediyorlar ama gerçek ve hakikat Allah Azze ve Celle'nin katında. Gayb onun katında. ilim onun katında. Bize düşen bu zorlu günlerde sabretmek. Müminler sabredecekleri günle karşılaşacaklar. Zorlu günlerle, sıkıntılı günlerle. Bundan bahsediliyor. İşte o zamanda, o dönemde kuvvet de yok ise... Karşı konacak bir durum da söz konusu değilse sabretmek ve dua ile Allah Azze ve Celle'ye sığınmak gerekiyor. Ona yönelmek gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu zalim kimselerin, zulüm ehli kimselerin varacakları yerin ne olduğunu ve mazlumun duasının ne derece etkili ve tesirli olduğunu birçok hadisinde ifade ediyor. Onlardan birkaç tanesi İmam Ahmet'te gelen sahip radiste i̇bn Ömer radıyallahu anh Nebi aleyhissalatu vesselam'dan diyor ki اتخوا zulme Zulümden sakının فإنن zulme Zulumatun يوم قيامه muhakkak ki zulüm, kıyamet günü karanlıklardır. Yani bu, ister kafirlerin Müslümanlara olan zulmü olsun, ister Müslümanların birbirleri arasındaki zulmü olsun fark eden bir şey yok. Enes'ten rivayet edilen bir başka hadiste, aleyhissalâtu vesselâm, اِتَّقُوا دَعْوَةَ mazlum, mazlumun zulme uğrayan kimsenin duasından sakının. Burada kastedilen de duadır tabii ki. Yani onun sizin aleyhinize yapacağınız ey zalimler size yapacağı bedduadan korkun demek. Ve imkâne kana Ve imkâne kana kafiren. Velike kafir der huz. Allahu bak. Yani mazlum zulme uğrayan bir kimse kafir dahi olsa hani diyoruz ya Allah ile perde arası, Allah ile onun arasında perde yoktur diyor. İşte bu kafir dahi olsa, zulme uğranışsa, فَاَنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٍ Çünkü onun önünde perde yoktur diyor. Sahi hadis bu. Zulme uğrayan kafir bir kimse dahi olsa, elini açıp da kaldırdığında Allah'a dua ettiği zaman, Allahu Teala onu kabul ediyor. Bunu hadis haber veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, en doğru sözlü bir insan onun haber verdi elbette ki hakikat <gülüyor> bir başka hadiste yine İbn-i Ömer radıyallahu anh, gelen bir hadiste ittegu dağvetel mazlum zulme uğra kimsenin duasından korkun fe inneha tesadu ilessemâ keennehu sharara. muhakkak ki onun duası diyor Böyle gökyüzüne bir kıvılcım gibi çıkar Allahu akbar Kıvılcım nasıl bir anda fırlayıp çıkıyorsa bu kaynak makinesinden olsun veya da iki şeyin birbirine vurulması neticesinde kıvılcım çıkıyor ya demirlerin falan bir anda aynen onun gibi bir anda çıkıyor semaya. E semaya çıktığı zaman ne oluyor? Allah azze ve Celle'nin huzuruna varıyor. Allahu Teala'ya yükseliyor. Mazdumun ve duası. Allahu Akbar Şu hadis ise şu hadis ise bu duanın kabul olma hususunda son nokta yok oluyor. Diyor ki Teberanide rivayet edilen bir hadiste, Hasan bir rivayetle mazlumun duasından sakının. Yani duasından sakının. Muhakkak ki bulutların üzerinde diyor mazlumun duası taşınır. Bulutların üzerine çıkar, taşınır. Ve Allah Teala şöyle der. İzzetime ve celalime yemin olsun ki elbette ben belirli bir zamandan sonra yardım edeceğim sana der. Allahu ekber. İzzetime ve celalime yemin olsun ki ey dua eden manasını söyledi. Ey dua eden sana belirli bir süre sonra yardım edeceğim. Allahu ekber. İşte mazlumun yaptığı dua. Mazlumun kalmaz ahı yerde çıkar aheste aheste diye başına demiyorlar. Bundan dolayı dünyada o kadar çok mazlum zulme uğrayan insan var ki Allahu Teala onların hepsini görüyor. Allahu Teala o zalimleri de çok uygun. Onların ciğerlerini kalplerinin özünü biliyor. Inna hu alimun bidatisu dudur. O kalplerin özünü içini ne yapmak istediklerini çok iyi bilen La ilahe illallah. Biz zannediyor muyuz o mazlumlar o mazlumlar rapsız. O mazlumlar Allah'ın yardımından mahrum hayır. Allahu Teala onlara yardım edecek. İşte bu hadisler onu anlatıyor. Zalimler de karşılığını görecekler. Bize düşen, nefis zulmü emrettiği zaman, taşkınlığı emrettiği zaman dur diyebilmek gerekiyor. Elimizden geleni yapıp, nefsin zulmüne, hem kendi nefsimize hem başkalarına dur diyebilmek gerekiyor. Eğer nefsin zulmüne, zalimliğine dur diyemezsek, Yarın öbür gün Allah korusun o tehdit edilen zalimlerden azapla tehdit edilen zalimlerden olamayın. Vela terkenu, vela terkenu ilelledine balemu, fete messe Nar Zalimlere meyletmeyin, yoksa size de ateş dokunur. Diyor. Eğer zalimlerin zulmünden zalimliğinden nasip alırsak, Allah korusun, bize de ateş dokunabilir mazlumun duasının neticesinde. Allah Azze ve Celle bizi zulmedenlerden değil, hak ehli olan kimselerden eylesin. Okay. Zulme uğradığımız zaman ise mazlum konumumuzda, mazlum durumumuzda ise sabredenlerden, Allah'a yönelenlerden eylesin. O zaman Allah Azze ve Celle duayı işitiyor işte. Üç kişinin duası kabul edilir, reddedilmez. Seferde olan kimsenin, annenin, babanın, evladı olan duası ve mazlumun duası. Mazlumun duası reddedilmez. O kadar değerli Allah-u Teala. Kardeşler, üçüncüsü, üçüncü çıkartacağımız ders, sabırlı mümin kimseler, İslam'ın geleceği ile ümit var olmalıdırlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ashabını daima böyle gözetir, onların sıkıntılarını hafifletir, onlara sabrın, sebatın karşılığında bir ferahın geleceğini, yardımın geleceğini ve bir çıkış yolunun ortaya çıkacağı hususunda müjdeler verilir. Onları rahatlatırdı. Çünkü İslam yeryüzüne hakim olacaktı. Hani biz de diyoruz da Allah nurunu tamamlayacak. Vallahu mutim nurih, velev karihal kafirun. Allah nurunu tamamlayacaktır. Velev ki kafirler hoş görmesin. Yani biz müminler olarak, Müslümanlar olarak, Müslüman halklar ve devletler olarak hep aşağılanmış, kötülenmiş, geri kalmış, ondan sonra zulme uğrayan topluluklar ve gruplar, devletler, haflar olarak düşünsek de kendimizi Allah Azze ve Celle Nurun tamamlayacak. Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği bir zaman var. Müminlerin Rabbi var. O Allah ki her şeyi görüyor ve gözetmiyor. Ne kadar aşağı konumda, zelil konumda olsak da Allah Azze ve Celle bu İslam'ı izzetli kılacak. Ama önemli olan bizim bir şeyler yapabilmemiz. Bizim bu yolda bir şeyler yapıp Allah'a karşı bazı şeyleri öne sürebilmemiz. Önemli olan bu. Yani bir mazaretimiz olması gerekiyor. Ya Rabbi ben şunu yapabildim diye bilmemiz gerekiyor. Yoksa Allahu Teala nurunu tamamlayacak. Allahu Teala bu İslam'ı yeryüzüne hakim kılacak. Kur'an bunu anlatıyor, hadisler buna haber veriyor. İlk dönemde müminleri eza ve cefa içerisindeyken onlara kisra, kayser sizin olacak. Ondan sonra Roma'ya sahip olacaksınız diyor. Roma'ya daha sahip olunmadı. Oranın zamanı var, gelecek. Aleyhisselatü Vesselam doğru söylüyor. Vallahi de billahi de doğru söylüyor. İslam yeryüzüne hakim olacak. İşte bunlarla moral bulmak gerekiyor. Gevşeklik değil. Yani yapılacak işleri terk etmek değil. Ama asla ümitsizliğe düşmemek gerekiyor. Ümitsizlik çok kötü bir şey. Ümitsiz olan kimseler felaha eremezler. Ve men yaknatu min rahmeti rabbihi illa dalun Rabbisinin rahmetinden ancak sapıtmış kimseler ümit keserler. Diyor. Subhanallah. Ümitsizlik büyük bir musibet. Evet biz geri kalmış olabiliriz. Neden kafirler, zalimler ileride her şeyleri var teknolojik olarak diye düşünebiliriz ama bizim Rabbimiz var, dinimiz var, Elhamdülillah. O galip gelecektir. Belirli bir zamanı var. Allahu Teala onu yeri geldiği zaman ortaya çıkaracak. Ama biz şu durumda elimizden geldiği kadar dinimize sahip çıkmak, Allah'ın dine yardım etmek sorumluluğumuz. <gülüyor> Mücadele suresinde Allah Teala buyuruyor ki. İnna aladin yuhadunallah ve rasuluhu ulaik fil azzallin. Allah ve Rasuluna düşmanlık eden kimseler en zelil, en aşağı kimseler içerisindedir dedi. Kitab Allahu egliben en evrussuli. Allah yazdı ki ben ve rasullerim, ben ve rasullerim galip gelecektir. İnna Allah akbun aziz. Muhakkak Allah çok güçlüdür, çok azizdir. Bir başka surede Nur suresinde vaadallahu llezina amenu minkum ve amilus salihat Allah sizden iman eden ve salih amel işleyen kimselere vaat et. Yani söz verdi. Le yastakhlifan nahum fil ardi kemastakhlafel ladina min Elbette sizi yeryüzünde halifeler yapacağım. Yani idareciler kılacağım. Sizler üstün kılacağım. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينِهُمُ الَّذ۪ي رُتَدَعَ لَهُمْ Ve onlar için hoşnut olduğu, razı olduğu dini onlara sağlamlaştıracak. İslam'ı onlar için sağlamlaştıracak, yerleştirecek. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ min بَعْدِ خَوْفِهِمْ emna Ve korkularından sonra onları emin kılacak. Onlar emniyet içerisinde olacaklar. Ama bu neyin karşılığında? la لَا bir şey a, Bana ibadet ederler ve bana hiçbir şey şirk koşmazlar. Bunlar işte Allah'a ibadet eden ve Allah'a hiçbir şey şirk koşmayan kimseleri Allah geçmişteki ümmetleri aziz kıldığı gibi, yeryüzünün halifeleri yaptığı gibi onlarda halife yapacaktır diye vaat ediyor. Allah'ın vaadi bu. Suriye'de de başka yerlerdeki kardeşlerimiz, zulüm gören kardeşlerimiz, onlar sebat üzere olduklarında sabredip Allah'ın dini için ezalara sıkıntılara katlanıp, Allah'ın dini için can ve mal verdiklerinde Allah onların emeklerini zayi etmeyecek. allah Teala onlardan sonra gelen nesilleri bu ayette vaat ettiği gibi belki yarın, belki yarından sonra belki de <gülüyor> bizlerden sonra bilmediğimiz bir vakitte onları halifeler kılacak. Allah'ın vaadi bu. Onun için diyor وَاللّٰهِ مُتِمْ مُنُورِهِ وَلَوْ hal kafirun." Kafirler hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlayacaktır. Önemli olan Allah'ın nuruna giderken müminlerin ne yaptığı nasıl hareket ettiği bizlere düşen vazife Yoksa Allah nurunu tamamlayacak. Bugün galip gelecek kardeşler. Yeryüzüne adalet gelecek. Kafirlerin hükmü bitecek. Mehdi Aleyhisselam gelecek ve kafirler, Yahudiler kaçacak delik arayacaklar. İsa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam 40 yıl kadar adaletle hükmederiz. Yeryüzünün en zalimi gelmiş geçmiş en zalim insanı En zalim yarattığı olan Deccal gelecek ve o O öldürülecek Allahu akbar Yeryüzünün en zalim insanı Bütün peygamberlerin korktuğu Ve ümmetlerini korkuttuğu Allah'a sığındırdığı zalim Gelecek Daha o günler gelmedi Öyle bir fitne ki Yeryüzüne emredecek Bitkilerini, nebahatlarını bitirecek. Gökyüzüne emredecek. Gökyüzünden yağmur yağdıracak. Ve bir genci öldürecek. Sonra diriltecek. Allahu akber. Büyük bir fitne. Sanki insanlar onu ilah, Allah zannedecekler. Haşa ve kella. Böyle bir fitne. Ama Allah Azze ve Celle onu da yine... En değerli kullarından biri olan İsa Aleyhisselam'ın eliyle öldürtecek. Allah bakıyor. Allah nurunu tamamlayacak. İslam aziz kardeşler. İslam'a güvenip, dayanıp, sahip çıkmak gerekiyor. Mesele burada bence. Yine Aleyhisselatü Vesselam bakın bir müjde veriyor, moral veriyor müminlere. Yani insan biraz böyle karamsar olduğu zaman bunlar bu ayetleri, bu hadisleri hatırlaması lazım. Diyor ki yeryüzü bana dürüldü. Bana dürüldü, getirildi, katlandı. Yani önüme böyle serildi diyor demek istiyor. Yeryüzü bana dürüldü. Yeryüzünün doğusu, batısı hepsi. Muhakkak ki benim ümmetim bana dürülen, katlanıp önüme getirilen katlanıp önüme getirilen şeye sahip olacak. Yani oralara kadar varacaktır ümmetimin mülkü, ümmetimin sahipliği, hükümranlığı Allahu ekber. Yani İslam'ın hükümranlığı. Böyle zamanlar gelecek. Geçmişte böyle güzel günler oldu. Müminler diyar diyar memleketlerde dolaştılar ve birçok şeylere sahip oldular. Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde, Osmanlılar döneminde vesaire. Bundan sonraki gelecek dönemlerde ise daha da belirgin olacak Allah'ın izniyle. Halilsinatrayüs selam bunu söylüyor. Bunu vaad ediyor. O hevasından konuşmaz. Ve ma yentiku ani'l-heva. İn illa yuha. O hevasından, kendi isteğinden, kendi kafasına göre konuşmaz. Onun konuşması ancak vahiyledir. Yine bir hadiste Ali Sıratu vesselam buyuruyor ki bu iş yani İslam gece ve gündüzün ulaştığı yerlere ulaşacak. Şehirli bir hiç ev bırak yani şehirlilerin oturduğu şehir ahalisinin oturduğu yahutta bedevilerin köy ahalisinin oturduğu hiçbir ev kalmayacak ki Allah bu dini oraya girdirecek. Her eve girecektir. Diyor. Aziz olan kimse izzetle, azizlikle, kuvvetle, zelil olan kimse de zelillikle olacak. Yani Allah e, izzetle İslam'ı e, güçlendirecek, izzet olan, güç olan, kuvvet olan şeyle ve e, küfrü de bu zelillikle, alçaklıkla zelil edecek. Yani hak batıl ortaya çıkacak. Dördüncüsü ve sonuncusu kardeşlerim, hakkı böyle insanlara götürürken, arz ederken, sunarken, hikmetle hareket etmek ve insanları terbiye ederken hilimle, yumuşaklıkla hareket etmek. Bu çok önemli. Nebi aleyhissalatü vesselam, ashabına, o dönemdeki ilklere, vahyin gelişiyle birlikte onlara böyle hikmetle hareket etmelerini öğretiyor. Hikmet ne demek? Hikmet Allah azze ve celle'nin şu buyruğunda da geldiği üzere: "Ve men yut'il hikmete fekat utiya hayran kesira. Yu'til hikmete men yashaa ve men yu'til hikmete fekat utiya hayran kesira." Dilediğine hikmeti verir. Kime hikmeti verirse birçok hayır vermiştir diyor. Hikmet tesir eden, hak olan, isabetli olan söz demektir, davranış demektir. Resullerin hepsine hemen hemen hikmet verilmiştir. Salih insanlardan Nokman aleyhisselama hikmet verilmiştir ki konuştuğu zaman dinlenir. Altın gibi sözler sarf edilir hikmetle konuşan kimselerden altın gibi sözler gelir ve onlar çağlardan çağa aktarılır. O sözün kıymeti bitmez. Altının değeri nasıl hiç bitmiyor, tükenmiyor ise eskimiyor ise o söz öyledir. Hikmet budur. Hikmet hak söz, hak söz tesir eden ve peşinden gidilen söz ve davranıştır hikmet. En eftal, en üstün olan şeydir hikmet. Allah Azze ve Celle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Ve enzenna ileykel kitâbe vel hikmet Biz sana kitabı ve hikmeti indirdik diyor. Hikmet, kastedilen hikmet Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleridir. İşte insanlar da böyle hikmetle, yani basiretle hareket ederlerse Ashabın yaptığı gibi o sıkıntılı dönemlerde o zaman kazananlardan olacak. Aynı zamanda yüce şeriatı nefislerinin kabul edebilmesi için yumuşaklıkla hareket etmek gerekiyor. Hepimizin kendimize has bir öfkesi var. Herkes bunu kim? biliyor. Herkes kendi nefsini iyi biliyor. Bunu işte azaltmak gerekiyor. Öğretirken, bir şey anlatırken bu öfkeyi yutmak gerekiyor. Özellikle öğretirken, anlatırken, bilmeyen insanlara karşı. Yani genelde yutmak, mutlak manada öfkeyi yutmak çok faziletli bir şey ama hasreten özel olarak öğretirken çok dikkat etmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle Çuvran suresinde ve ceza usteytin seytüm dinisliha, teytüm müttüha. Kötülüğün karşılığı kötülüğün bir misliyledir. Fe men afa ve asliha fe ejruhu Kim affeder ve ıslah ederse, düzeltirse onun ücreti Allah'adır. İnnehu la yuhibbu zalimin. O zalimleri sevmez. Mümin'in suresinde: İd fe' billati hiye ahsan. Kötülüğü en güzeli ile, en güzel bir iyilikle def et. Nahnu alimu bima Biz onların vasfettikleri biz onların yani karaladıkları şeyleri bilir, vasfettikleri, söyledikleri şeyleri en iyi biliriz. Fısulet suresinde, Ola testabül Hasanatul Velis seyya, iyilikle kötülük bir <değil> olmaz. İdza billatihi ahsan, فإذا billi binak ve beynehu <gülüyor> adabetun kânnehu veliun hamim. Kötülü iyilikle defet, muhakkak ki. Bir anda seninle aranda düşmanlık olan kimse'nin arası sıcak bir dostluğa dönüş verir diyor. Allah Azze ve Celle, Taha suresinde Musa Aleyhisselamla Harun Aleyhisselama Firavuna giderken, "Fakula lehu qaulan leyinan la allahu yada Ona diyor, ona Firavuna. Böyle yumuşak söz söyleyin, belki hatırlar öğüt alır da korkar diyor. Subhanallah. Firavun ki zalimlerin zalimi, ene Rabbu Kumul diyen bir adam, ben sizin en yüce Rabbinizin, ilahınızım diyen bir insan. Böyle bir adama yumuşak söz de gidemiyor. Niye? tebliğde usul bu. Tablide insanlara anlatmada da usul bu o zaman işte o ilkler hep böyle sabırla, tahammülle, yumuşaklıkla hareket ediyorlar ki akın akın insanlar İslam'a giriyor. Allah diyor hadiste yumuşaklığa verdiği bir şey başka bir şeye vermemiştir. Keşke davet ederken, insanlara bir şey anlatırken hep böyle hilimle, yumuşaklıkla, güzel ahlakla hareket edebilsek. Allah bize bunu nasip etsin. Tirmizi'de giren bir hadiste Ebu Darda radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Terazide, mizanda mizana konulan şeylerde güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktu. Güzel ahlak sahibini oruç tutan, yani çokça oruç tutan demek bu. Çokça namaz kılan kimselerin derecesine eleştirilir. Güzel ahlak en büyük zaaflarımızdan biri de bu. Ahlakımızın güzel olmaması. Allah Azze ve Celle ahlakımızı güzelleştirsin. Nebimiz ve Vesselam bunun üzerine gönderiliyor. Ve ayette Ve inneke le alâ hulugun azim muhakkak yüce bir ahlak üzeresin diyor. Allah ahlakımızı güzelleştirsin. Bir başka hadiste her kim öfkesini yutarsa, yani yapacağı şeye kadirken, hakkını alacakken, güçlü iken öfkesini yutarsa Allah onun kalbini kıyamet günü rıza ile hoşnutlukla doldurur diyor. Allah-u Ekber. Öyle insanlar var ki hakkını bir anda alabilir. Bu güce, kuvvete, paraya, mevkiye, makama sahip. Ama bunu Allah için yapmazsa yeri geldiği zaman tabii ki Allah Azze ve Celle kıyamet günü onu, onun kalbini hoşnutlukla dolduruyor. İşte bu mukafatı. Bu kadar neden değerli? Yani Allahü Teala neden bu kadar övüyor bunları? Çünkü bunları yapmak çok zor kardeşler yapmak gerçekten yiğitlik asıl pehlivanlık bu ondan bu kadar değerli yani bir şeyin mükafatı ne kadar kıymetli değerliyse onu yapmak o kadar zor aslında kolay ama çok da zor kolay nefse sahip olabilirsin. ama olamazsan çok zor onun için bu kadar değerli tam tersine karşılığında cezası çok ağır olan lanet gerektiren Ateş gerektiren, birçok amel, birçok yapılan işler ise büyük günahlar. Yani lanet varsa, ceza varsa, had cezası varsa, dünyadan uygulanacak bir cezası varsa, onun da karşılığı büyük günah. Ona da yani şiddetli bir şekilde cani gönülden tövbe etmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle'ye büyük günahlardan korusun bizi. Şu ayetle bitirelim inşallah. Bakın sabreden ve öfkelerini yutan kimseler hakkında Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Ve sari'u ila mağfiratum min Rabbikum ve Cenneh Arduhasemâvâtu vel ard Rabbinizden bağışlanmaya ve genişliği, gökler, yer kadar olan cennete koşuşun. Orası için yarışın. Bu muttaki kimseler için, sakınan kimseler için hazırlanmıştır. Diyor. Allah-u Ekber. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ Onlar yoklukta, sıkıntı esnasında darlıkta infak ederler. وَالْكَاذِم۪ينَ الْغَيْبِ onlar efkelerini yutarlar. وَالْعَاف۪ينَا <Sessizlik> anin النَّاسِ İnsanları affederler. İnsanları affetmek ne kadar zor. Hele hele zulmetmişse, zulmetmişse ne kadar zor. Burada Müslümanlar arasındaki şeyden bahsediyorum. Kafirin zulmü, zalim olan kimsenin zulmüne gelince, zulmü devam eden kimsenin zulmüne gelince, Evet, o affedilmez. Onun için <gülüyor> zulmüne devam ettiği sürece ve dua edilebilir. Mazlumun ve duası az önce söylediğimiz gibi mukbuldur. Ama Müslümanlar arasındaki zulüm bu affedilmeye de affetmek gerekiyor. Affedicilerden olmak gerekiyor. Allah ise iyilik edenleri sever. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bu anlattıklarımızdan istifade etmeyi, nefislerimizi ıslah edip düzeltmeyi bizlere nasip Allah eylesin. Allah Şu ana kadar bu dönem içerisinde gördüğümüz diğer dersleri Allah Azze ve Celle'nin bize bir lütfuydu. Doğrular, hak, ve isabetli olan bütün her şey Allah Azze ve Celle'nin lütfu ve ikramı. Yanlış, hata, eksiklik ve kusur o benim nefsimdendir ve şeytandandır. Bundan dolayı Allah'a istiğfar ediyorum. Hakkınızı helal edin. Helal. Allah Azze ve Celle bundan sonraki günlerimizde bereketli kılsın. Bizi İslam'ın hadimi hizmetçisi yapsın. Günahlarımızı affetsin. Bizi Firdeviz cennetlerine mirasçı kılsın. Allahuekber ve Allahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente ve etûbû ileyhi